siz bu Kur'an'ı ve haberlerini mi tuhaf buluyorsunuz ağlayacağınız yere gülüyorsunuz üç Necm elli dokuz altmış hadis dört yüz kırk yedi Abdullah bni Mesut Allah ondan razı olsun şöyle demiştir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem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 Kalbi mescitlere bağlı kimse. 4- Allah için birbirlerini sevip, Bu uğurda bir araya gelip ayrılan kişiler. 5- Makam ve güzellik sahibi bir kadının zina çağrısını, Ben Allah'tan korkarım diyerek reddeden kimse. 6- Sağ elinin verdiğini,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 Übey ibn Ekber Allah ondan razı olsun hitaben şöyle buyurmuştur Allah Lem Lezine keferu Suresini sana okumamı bana emretti. Übey ibn Ekber Allah benim ismimi andı mı dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de evet buyurdu.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 Başkasına emretseniz de o kıldırsa, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'e uğrayınız, namazı o kıldırsın, buyurdu. Mü'minlerin annesi, Âişe'den, Allah ondan razı olsun, gelen bir rivayette şöyle buyurmuştur. Ebu Bekir yerine geçip namaz kıldırırsa arkasındaki insanlar ağlamasından bir şey duymaz dedim. Hadis 455. İbrahim İbne Abdurrahman İbne Avtan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre oruçlu olduğu bir gün Abdurrahman İbne Avf'ın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 Allah yolunda geceleri uyanık kalan göz buyurmuştur.